açık masa. Mürvet Türk ile misafir sanatçı programı muhabbetleri. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicilerimiz. Ben Mürvet Türk Yılmaz. Açık Masa Misafir Sanatçı programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. Bugünkü programımızın başlığı Sanat ve Şeker. Misafirlerimiz ise sevgili Yelda Kullap ve sevgili Tayga Vural. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk. Teşekkürler iyiyim. Siz nasılsınız Mürüvvet? <gülüyor> ben de iyiyim. Sağ olun. Şimdi Öncelikle izninizle dinleyicilerimize kısaca sizi tanıtayım. Sonra sohbetimize başlayalım. Yelda, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2019 yılı mezunu. Sanat eğitimine avukatlık mesleğini yaparken başlamış. Şu anda İzmir'de sanatçılık ve serbest avukatlık mesleğini beraber yürütüyor. Tayga, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetmenliği Ana Sanat Dalı bölümünden 2020 yılında mezun olmuş. Şimdi İstanbul'da yaşıyor, kameramanlık mesleğini ve kendi sanat çalışmalarını beraber sürdürüyor. Bugün Yelda ve Tayga'nın sanat eğitimi dönemlerini, kolektif üretimlerini, Yelda'nın mezuniyeti için odaklandığı şeker malzemesini konuşacağız. Yelda'nın eş zamanlı olarak da evini bir atölyeye nasıl dönüştürdüğünü ve Tayga'nın bu sürece nasıl dahil olduğunu bize anlayacaklar. Daha sonra bu atölyeyi paylaşma deneyiminin o günkü koşullarını ve bugünden o dönemi nasıl gördüklerini paylaşacaklar bizlerle. Evet çok da zaman kaybetmeden hemen açalım muhabbetimizi ve hemen Yelda'ya bir sorumla başlıyorum. Yelda heykel, heykel bölümünde klasik bir eğitim alırken mezuniyetine doğru çalışmalarında şeker kullanmaya başlıyorsun. Bu önemli geçiş süreci nasıl oldu ve şeker malzemesinin işlerine nasıl bir anlam kattığından söz eder misin? Öncelikle bu programa evet. davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim hem açık radyoya hem de e, sana çok teşekkür ederim Mürebet. E, şeker işi benim e, Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümündeki atölye deneyimlerinden en keyifli olanıydı. Serbest anlatım atölyemizde deneysel çalışmalarla başladım. Ee, önce hazır akide şekerini kullanıyordum ve bunu daha sonra kendim e, bizzat akide şekerini kaynatma suretiyle oluşturarak gerçekleştirdim. Ee, Hı -hı. Şekerin pek çok anlamı var e, benim için ama... E, hem içsel hem toplumsal pek çok anlam ifade ediyor benim için. E, tam olarak sorunuzu yanıtlayabilir bilmiyorum. Evet, evet, yani o süreçte nasıl yani mezuniyet döneminde yaşadıkların e, şeker malzemesini nasıl keşfettin, ondan sonra e, ev atölye sürecine nasıl geçildi, özellikle klasik heykel eğitimi alırken o deneysel e, çöksümalar sürecinde bir şekilde e, şeker malzemesiyle e, karşılaştın. Bunun sanırım herhalde senin kendi yaşamın içerisindeki akışı içerisindeki yaşadıkların yani e, hem yani duygusal anlamda seni bir şekilde şeker malzemesine yakın hissettirdi. E, o psikolojik durumla ya da o duygusal durumdan biraz bahseder misin e, bizlere? Evet. Tabii ki. Ee, şekerim e, aslında şöyle söylemek istiyorum. E, ben şeker malzemesiyle e, ilk çalıştığım zaman bunun bu kadar uzun e, süreceğini ve beni en son bu akışkan benlik sergi sürecime getireceğine tahmin etmiyordum. Hı hı. E, şeker heykellerim benim ruhsal ve fiziksel harcımda e, bedenimin ve varlığının parçalarından oluştu sergim. Ee, bir tanesi bir bölümü e, ailemin e, kimisi vefat etmiş e, eski nostaljik fotoğraflarının şekerle kaplanmış haliydi bir grup. Hı hı. O benim <gülüyor> ruhsal ve e, entelektüel bir parçamı temsil ediyor. Bir de beden parçalarım söz konusuydu. Eller, ayaklar, vücudun kalıbını alarak oluşturdum. E, bu şekilde oluşturduğumda benim fiziksel beden parçalarımdan oluşuyordu. Bu süreçin e, baştan e, birazdan bahsedeceğim duygular, baştan e, benim çok analiz ederek e, başladığım bir süreç olmadı. Hı hı. Yap, yaptığım süreç aynı zamanda benim duygularımı ortaya çıkardı. Yaptıkça benim e, duygu durumum, bunu neden yaptığım sorgularının cevabını süreç içerisinde buldum. E, beni çocukluğuma, çocukluğumdaki şeker bayramlarına e, kaybetmiş e, olduğum aileme, hı hı. E, ölüm duygusuna, tutkuya, aşka, geçiciliğe, yani o kadar çok duyguya götürdü ki beni, yani e, ama bu duyguların hepsi yaparken bana şekerin kendisinin e, cevapladığı duygulardır. Yani o dönemde ben güzel sanatlar fakültesine başladığım zaman e, bir aile kaybı yaşamıştım. Evet. Şu anda şu andan geriye dönüp baktığım zaman e, ve heykelimin geçici, geçici oluşu malzemenin kendisinin geçici oluşu ve yok oluş. Meselesini sorguladığını düşündüğüm zaman aile kaybımın, e, ailemi kaybetmenin verdiği ölüm duygusu ölümün e, ben de e, bir motiv e, bu yapmamın bu heykeli yapmamın bir nedenini oluşturduğunu düşünmeye başladım geriye dönüp baktığım zaman. E, benim bu heykelleri oluşturduğum süreçte de pek çok olay yaşandı aslında onu birazdan girer isterseniz. Fakat e, malzeme, biliyorsunuz sanat malzemesi e, daha çok e, kalıcılık beklenir sanat malzemesinden ve hayata karşı, zamana karşı direnmesi beklenir. Hı -hı. Benim heykellerimin böyle bir özelliği yok. Bir kere sergileniyor, zamanla eriyerek sıvıya dönüşüyor ve başka e, görünmez hale geliyor zaman içerisinde. Buna yok oluyor diyemeyiz belki ama artık o biçim ve... Ee, o heykelin kendisi kalmıyor. Tıpkı hayatın kendisi gibi. Hani evet. Ölümlü olmak gibi. Bütün Hı -hı. mutlu olan şeylerin, mutluluk bir şeylerin bitmesi gibi. Hı -hı. Peki Yelda yani o arada mezuniyet e, sergine hazırlanırken e, böyle şeker malzemesinden işler yapıyorsun bütün odağın orada de, e, derken orada yani şey taygayla karşılaşıyorsunuz herhalde ve birden yani birden demeyeyim de o arada da herhalde daha önceki konuşmalarımıza istinaden söylüyorum bir ev taşıma sürecine giriyorsun yani her şey e, yer değiştiriyor herhalde. Yani hayatında birçok şey yer değiştirirken fiziksel olarak da yani duygu olarak da fiziksel olarak da e, bir yer değiştirmeler oluyor. E, evet. Elini taşımak durumunda kalıyorsun. O, evet. O çok önemli geliyor. Çünkü şu, bu şeker malzemesini kullanırken e, bir otobiyografik bir e, çalışma serisi de çıkıyor bir yandan. Hem ruhsal hem fiziksel bedenlerini kullanıyorsun. Aynı zamanda o dönemde yaşamış olduğun duygusal e, süreci aktarıyorsun işlerini Ve o sırada da e, herhalde taşındığın yeni ev evin atölyeye dönüşüm sürecini yaşamaya başlıyorsun. E, Tayga ile Yollarınız kesişiyor herhalde değil mi? Yanlış anlamadıysam. Evet şöyle benim e, bu şeker çalışmalarımı yaptığım yıl taşınmam gerekiyordu. Hmm. Aynı zamanda e, şartlarını onu gerektiriyordu. E, evimi taşıyamam. Aynı zamanda da Güzel Sanatlar Fakültesinin olaylı bir şekilde <gülüyor> Buca Tınaz taşınması kararı ki e, buna da birazdan kısaca değinmek isterim. Yani okulla vedalaşmam, aynı zamanda evimle vedalaşmam. Aynı yıl e, bir işte bir arkadaşım eski tiyatro sanatçısı, e, cayalı bir serin kaybı, vefat etmesi. Onun heykelini yapıyordum onun isteği üzerine e, bitiremeden onun aynı o dönemde vefat etmiş olması, benim tam da sorguladığım bu geçici olma durumunun. Birer kanıtı haline de dönüştü aynı zamanda. Daha sonra pandemi başladı. Hı hı. E, Tayga ile tanışma döneminde benim şeker sergimin olduğu döneme geliyor. Taşındığım yıla da tekabül ediyor. Haklısın. Çok keyifli bir tanışma oldu Tayga ile. E, Tayga ile birlikte bir arkadaşım daha vardı Nursel'i. O da aynı şekilde e, benim atölye çalışmalarımı yakından takip eden, aynı zamanda da benim sergimle eş zamanlı olarak Video çalışması yapan şekerle ilgili arkadaşlarımdır. Ee, çok önemli bir yerleri var. Beni motive etmişlerdir çalışma sitesinde manevi olarak desteklerini hissetmişimdir. Bazen fiziksel olarak vücut kalıplarımı alırken veyahut da şeker karnatırken her zaman yardım etmişlerdir bana. Ee, ile bu şekilde tanıştık. <gülüyor> evet, şimdi o zaman Tayga'ya dönelim. Ee, bu karşılaşmayı Tayga tarafından dinleyelim, öyle devam edelim. Ee, devam. Ee, Çok <gülüyor> sevinirim. Tayga, e, şimdi bizimle yani o süreci paylaşır mısın? Yani sen neler hissettin o karşılaşmada ve kolektif üretime de dönüşmüş herhalde atölyeyi paylaşım süreci. Ondan söz eder misin bizlere? Tabii. Ee, biz Yelda ile bizim ortak derslerimizden bir tanesinde karşılaşmıştık. Bu fakülteye açık olan film çözümlemesi dersiydi galiba. Orada tanışıp böyle ders aralarında konuştuğumuz zaman bu işte çalıştığı malzemeden ve işte yapmak istediği sergiden bahsetmişti bizlere. Benim de çok ilgimi çekmişti. Çünkü çok e, yüksekti bu konuda. Çok böyle istekliydi ve hani ee, hı hı. Bu heyecanı hani karşı tarafa da çok geçiyor Yelda'nın konuştuğu zamanında hani biz de çok etkilenmiştik. Ondan sonra biz de görmek istedik tabii hani bu tarz şeylerle de hani ilgimiz olduğu için sanatsal üretimle vesaire. Hı hı. Daha sonra zamanla işte evine gelip gitmeye başladık. Evi zaten e, büyük oranda bir atölyeye dönüşmüştü. Ee, her evet. girdiğimizde hatta evine girmeden bile şeker kokusunu alabiliyorduk. Her yerde ya kalıplar ya kazanlar heykeller işte şey vardı onun bir e, şekerden ağ örme hı. çalışması hı hı. vardı. İşte mutfağın bir köşesinde o bir köşesinde başka bir şey her yere yayılmış bir... E, ee, sanat üretimi vardı yani ev atölyeye dönüşmüştü çok böyle masalsı bir ortamdı bizim için de biz de orada vakit geçirmekten keyif alıyorduk özellikle e, Yelda'yı bu kadar e, heyecanlı bir şekilde bir şeyler ortaya koymaya çalışırken görmek bizi de heyecanlandırıyordu biz de o yüzden işin içine daha fazla girdik zamanla elimizden geleni yapıyorduk yardıma ihtiyacı olduğu yerlerde ya bu şekilde bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Biz de bu e, şekerden heykellerin geçiciliğini daha iyi vurgulayabilmek adına sergideyken, hani sergiyi hmm. e, görmeye gelenlerin daha iyi anlayabilmesi adına. Çünkü her geldiklerinde şekerden yapılmış heykelleri farklı bir aşamasında görecekler ama bu aşamaların arasındaki geçişi tam olarak kavrayamayabilirler diye düşündük. Çünkü her gittiklerinde aslında durağan bir şey görüyorlar. Ama yavaş da olsa akışkan ve değişken bir şey var ortada. Bunu daha iyi ortaya koymak için biz de bir video çalışması yaptık. Hı hı. Bu çalışmada bir ısı tabancasıyla heykellerden bir tanesini eritip bunu hızlandırılmış bir şekilde göstererek bu sergideki bir Duvara yansıttık projeksiyonla. Hı hı. Bu da izlemeye gelenlerin böyle daha en azından sanki daha uzun süre orada bulunmuş gibi gözlemlemelerini sağladı sürece. Peki bu, o dönem senin çalışmalarınla da bir paralellik içeriyor muydu e, bu e, video çalışması? Benim o dönem yaptığım şeylerle çok paralellik içermiyordu ama... E, benim için yeni ufuklar açan bir deneyim oldu bu. Çünkü ilk defa kendi alanımın dışında bir üretim sürecinin içerisinde bu kadar yer alma fırsatı bulmuştum ve hani gerçekten kendini adayıp malzeme ile bütünleşip sürecin tüm aşamalarında hani kendini ortaya koyan bir insanla daha önce bu kadar yakınlık kurmamıştım ve bunu yakından deneyimlemek beni çok etkiledi. Ve daha sonrasında yaptığım üretimlerde daha fazla etkili oldu diyebilirim. Hı -hı. Evet. Ee, bir de evin atmosferi de çok enteresan değil mi? Böyle sinematografik bir e, ev evet. çıkardınız, böyle bir izlenim çıkardınız. Ee, bir köşkten bahsettiniz. Eski bir e, yapı İçerisinde bir mutfak ve mutfağın mutfakta sürekli kaynayan şekerler ve oraya buraya dağılmış kalıplar. Öyle bir şey sahne çıkıyor gözümün önüne. Böyle evet. miydi Yelda biraz anlatır mısın evet. o eski eve nasıl Tabii. taşındığını, bahçesini? Evet. Evet. evet. Ee, evim kocaman bir köşktü. Çok ilginç bir şekilde. Ee, orayı bulduğumda çok şaşırmıştım. Ee, i̇lk telefonda görüştüğümde ev sahibiyle burası işte şehrin içinde ama aynı zamanda da dağın yamacında bir yer demişti. Ve de benim hayalim bahçeli bir evde yaşamakta ama bildiğiniz bir bahçe değil bildiğiniz köşk. Yani <gülüyor> fakat e, sahibi vefat etmiş ve yıllardır kirayı verilmiyormuş. O da kiraladılar. Manolya ağaçları, ceviz ağaçları... Ee, cennet elması, portakal ağaçları işte böyle bir cennetten bir köşe gibiydi ve hakikaten ben telefonuma büyülü köşk olarak kaydetmiştim orayı. Hı hı. Hakikaten de sonra şeker kaynatmaya başlayınca gerçekten cadı evine döndü. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> evin kendisi şeker eve dönecekmişlerdi. Evet, Masallardaki evet. mitolojideki cadıların hani şeker kaynatması gibi ben de. Evet. Ee, ve de tabi sergi süreci şöyle, benim e, mezuniyetimi sergiyle yapmak istiyordum. Onun için de e, projemde şekerden oluşturduğum bu sergiler e, e, heykellerde. Hı hı. Bu nedenle e, sürekli evimi atölye olarak kullanmaya başladım. Mutfağımda sürekli şeker kaynatıyordum. Bunlarla e, şekeri nasıl biçim verebilirim, nasıl kontrol edebilirim, e, şekere nasıl kıvam verebilirim hatta Şeker malzemesine doğru kıvamı elde edebilmek için İzmir'in e, isim vermeyeceğim bir e, şeker fabrikası vardı. Oraya gittim. Akide şekeri yapan. E, bana şeker tarifi verdiler ve o tarif doğrultusunda oranlar itibariyle e, kıvamını, heykel kıvamını buldum. Ondan sonra kalıp döküm aşamaları, evimin her köşesinde şeker deniyorum. Tayga'nın dediği gibi. Evimin bir köşesinde ağ örüyorum, balkonumun bir köşesinde şeker dökümü yapıyorum, mutfakta şeker kaynatıyorum. Şimdi bu şeker deyince aslında çok mutluluk veren bir şey gibi görünüyor ama bir süre sonra sizi yormaya başlıyor. Bulaş eriyen yapışan hı hı. oldukça güzel bir koklama, yoğun bir kokusu olan bulaşan Temizlenmesi zor olan, aşırı kaynama derecesini piştiği için aynı zamanda pişir, pişirme süresinin çok tehlikeli olduğu hı hı. E, bir malzeme. Hatta bir gün yangın çıkıyordu bu. Ellerim yandı bir keresinde. Hani e, bayağı bir sıkıntılı bir süreç. Bu da bayağı çok ilişkiler barındıran bir malzeme. Evet, zaten sergimde de şöyle bir şey söylemiştim. ayna şunu yansıtıyor. Şöyle demiştim. Mutluluk verici şeye yaklaştığımızda mutluluk alanı terk etmeye başlar. Bu mutluluk anılardan kalan anılar ve izler her zaman tatlı değildir. Heykelleri oluşturan şeker malzemesinin kendisi çarpıcı ve parlak rengi, yapışkanlığı, bulaşıcılığı ve erimesi yanı sıra nostaljik doğası ile e, mutluluğun çelişkili değişken yapısını, geçiciliğini Tıp düşündürmektedir. Tıpkı hayatın kendisi gibi. Hakikaten bu noktada bir şey söylemek istiyorum. O aralar bir hayli okumalar yapmıştım. E, Nietzsche'den ve Chopin'i çok etkilenmiştim. Nietzsche'nin şöyle bir sözü var. Diyor ki, sanatın hakikatin ölmemek için var olduğunu söylüyor Nietzsche. Eğer hayatta tutunmanın yegane yolu sanatsa ama sanat da hayat kadar absürt ise o zaman ölüm kaçılmaz olur. Bu durumda insan kendi ölümü gibi anlam olduğu sanat eserinin de Yok oluşu olağandır diyor. Yani ben de aslında bu metafor oluşturmaya çalıştım. Yani malzemenin kendisi bir şey anlatıyordu bize geçme evet. meselesini. Hı hı. Klasik heykel malzemesinden farklıydı. Ee, zamana direnmiyordu. Aksine e, yeni bir durum oluşturuyordu. Yani zaman, zamanın geçtiğini bize ispat ediyordu. Evet. evet. Peki e, etkilendiğin sanatçılar oldu mu bu süre içerisinde? Tabi bu ara bu süreçteken e, sergilere gittik. Tabi geçmişimden bu yana izlediğim sanatçılar akımlar vardı. E, oldu tabii ki. Bu sanatçılar arasında mesela en çok etkilendim Kara Walker'dır. Kara Walker, Walker, feminist bir sanatçı ve e, kendisi. Siyahi bir sanatçı bir şeker heykeli var onun kocaman bir Spengs şeker fabrikasının içinde orada anlatmaya çalıştığı daha sonra kendisinin açıklamalarından ve işin kendisinden görüyoruz. Burası şeker fabrikası siyahi işçilerin köle gibi çalıştırıldığı bir yer kültürel olarak siyahi işçilerin genelde bu şeker fabrikalarında çok ucuz işçi olarak Çalış, çalıştırıldığını görüyoruz. Ve o da bunu bir nevi yollama yapıyor. Kocaman bir kadın siyah kadın heykelini beyaz küp şekerleri birleştirerek yapıyor. Ve yanında da e, dört çocuklar var. Şeker. Akide şekerlerinde oluşan küçük çocuklar var. E, evet. Kara o çalışması beni çok etkilemişti. Aynı başka sanatçılar da var. İsterseniz daha soru Evet. evet, Felix Gonzales Torres'tan söz edebiliriz tabii ki. Bu evet. Orada da örneğin beden üzerine ve interaktif bir iş. Sevgilisi Roz'un portresi olarak ürettiği evet. iş. Evet. <gülüyor> bir köşeye şeker yığılmış. Evet. Evet, bir şeker yığıyor ve her, gelen ziyaretçiler o şekerlerden yiyorlar. Aynen sevgilisi Eys'ten vefat ediyor ve onu onun yani onun sürecini temsilen aslında yavaş yavaş o bedenin erilmesi ve hayattan çekilmesiyle ilgili ama onu alan şekeri yiyen ziyaretçilerin de tekrar o bedende vücut bulması ve, ve bir şekilde o şeker malzemesinin tekrar hayatta geçmesiyle ilgili bir iş çok etkileyici bir iş. Ayrıca e, kendisi aslında 12. İstanbul Biyaneli'nde kavramsal çerçevesine ilham olmuş ve işleviyle katılmış bir sanatçı. Evet. E, bu arada şimdi çok az bir vaktimiz kaldı e, açıkçası. Tabii ki şeker çok önemli bir malzeme yani coğrafi keşiflere de kaynaklık etmiş, köleleştirilmeye e, kaynaklık edilmiş gibi. E, bir malzeme dünya e, gıda tarihimizde. E, bugün yani Tayga'dan Tayga birazcık o yapmış olduğunuz e, şeyden yani e, videodan da biraz bahseder misin veya bundan sonra yapacağınız işlerden de bahseder misiniz? Çok az bir süremiz kaldı çünkü. 1-2 e, dakika gibi. Tabii. E, yani çektiğimiz videoda işin geçiciliğini daha ee, sürecin tamamını böyle oturup izleyemeyeceği için insanlar sürecin geçicini daha kısa bir süre içerisinde vurgulama amacına giderek bir video çektik bunda e, dediğim gibi daha önce söylediğim gibi yani şeker heykeli hızlı bir şekilde eriterek ve bunu farklı açılardan işte çekerek bunu daha daha e, tek bakışta hani algılanabilir bir düzeye getirmeye çalıştık biz yaptığımız işte. O video hmm. e, parçada. Peki bugün e, ki çalışmalarından söz eder misin bize? Yani bu çalışmanın bu sürecin etkisi hmm. olduğunu bilmiyorum ama bugün hangi işlerle uğraşıyorsun? Hangi çalışmalarına odaklanıyorsun? Bugün ya yani şu anda ben kendi belgesel çalışmamla ilgileniyorum o da e, insanların kendi geçmişlerine ve şimdiki zamanlarına baktıkları bir belgesel hı hı. E, röportajlar üzerinden ilerliyor şu anda bir kısmını çektim hala çekmeye devam ediyorum çok güzel teşekkür ediyorum Peki e, Yelda e, hayat yani sa sanat ve şeker başlıklı konuşmamızda e, hayat ve sanat hakkında eklemek istediklerin var mı? E, ya da istedikleriniz var mı? Her ikinizin e, programı kapatmadan önce. Ben, e, e, evet Bir sanatçı, bir kadın ve bir hukukçu olarak bir iki sözüm var son olarak. Yaşadığımız ortamdan etkilenmemiz mümkün değil. Son yıllarda kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor maalesef. Ve hayvanlara şiddet uygulanıyor. Son olayları biliyorsunuz. Doğal olan, alanlar falan ediliyor. İfade hürriyeti, özgürlüklerimiz, adil yargılanma hakkımız, e, demokratik haklarımız anayasaya rağmen yok sayılıyor. Sanatın hayat, hayatın da sanat olduğunu düşünecek olursak, demokrasinin, hukukun egemen olduğu, adalete inancın, e, adaletin e, olması gerektiği bir ortamda özgürlüklerin olmadığı bir yerde sanatın ve sanatçıların güçlenmesini bekleyemeyiz. Bu nedenle sanat ve hayat için kadınlara, hayvanlara ve tüm canlılara yönelik şiddete son verilmesi, demokrasinin, insan haklarının ve ifade hürriyetinin, adaletin hakim olduğu bir düzen istiyor ve diliyorum. Bunu söylemeden edemedim çünkü çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Bunun da sanatla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Evet. O nedenle çok teşekkür ediyorum bu program için. Sözü ben de çok veriyorum. teşekkür ediyorum <gülüyor> evet saygı ben de çok teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için çok keyifliydi çok sağ olun ben de bir şekilde programda. Ay evet. çok çok teşekkür ediyorum sizlerle katıldığınız için sağ olun arada dilimiz sürüştüyse affola sevgili dinleyicilerimiz 15 gün sonra yine 19.30'da açık radyoda görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalınız.